Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> Yemin olsun o göğe ve Tarık'a <gülüyor> Tarık'ın ne olduğunu sana ne bildirdi? <gülüyor> o Nuruyla karanlığı delen yıldızdır. <gülüyor> Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde bir gözetici, koruyucu melek bulunmasın. <gülüyor> o halde insan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. <gülüyor> Bu su, erkeğin bel kemiğiyle kadının göğüs kemikleri arasındaki uzuvlardan çıkar. <gülüyor> Şüphesiz ki o Allah, onu geri döndürmeye, öldürdükten sonra tekrar diriltmeye elbette gücü yetendir. <gülüyor> o gün kalplerde bulunan sırlar ortaya çıkarılır. <gülüyor> Artık o insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. <gülüyor> Yemin olsun o dönüşlü halden hale giren göğe o bitkilerle vadilerle yarılarak yarıklar sahibi olan yeryüzü şüphesiz ki o Kur'an elbet hak ile batılı ayıran bir sözdür ve o şaka değildir. <gülüyor> Gerçekten onlar Kur'an'ı iptal etmek için bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. <gülüyor> Muhammed o halde kafirlere azap edeceğimiz vakte kadar mühlet ver. Onlara ...azıcık süre tanımakla... ...biraz kendi hallerine bırak...